192. Konu, Sahabelerin Hazreti Ömer'e biat etmeleri, Enes şöyle anlatıyor, Medine'ye vardığımda Hazreti Ebu Bekir'in vefat edip Hazreti Ömer'in de halife seçilmiş olduğunu öğrendim, Hazreti Ömer'e, senden önceki arkadaşına, onu dinlemek ve gücüm yettiği kadarıyla kendisine itaat etmek hususlarında biat etmiştim, uzat elini de aynı hususlar üzerine sana da biat edeyim, dedim.